Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz... ...hikaye birleşik zamanlarından biri olan... ...belirli geçmiş zamanın hikayesi. Hikaye birleşik zamanı herhangi bir kipte çekimlenmiş bir fiile ek fiilin belirli geçmiş zamanı eklenerek yapılır. Ek fiilin belirli geçmiş zamanının bir diğer adı da hikaye olduğu için bu türlü çekimlere hikaye birleşik zamanı denir. Belirli geçmiş zamanın hikayesinde dıydı-diydi eki kullanırız. Bu kip gerçekleşmesine şahit olunmuş fiilleri, tasarlamaları anlatmak için kullanılır. Hikaye birleşik zamanlarından biri olan belirli geçmiş zamanın hikayesi, Türkçenin dil bilgisi kurallarındandır. Türkiye Türkçesi, İstanbul ağzı baz alındığında, belirli geçmiş zamanın hikayesi, söyleyişte ve bazı sözcüklere ek olarak getirilmemektedir. Ama dil bilgisi kuralı olarak, Türkçe'de dıydı, DİDİ eki yer almakta. Hikaye Birleşik Zaman'ın çekiminde eklerin sıralanışına örnekler verelim. Geldiydim, geldiydin, geldiydi, geldiydik, geldiydiniz, geldiydiler. Örneklerimize devam ediyoruz. Geçen hafta onu kütüphanede gördüydüm. Sen geçen hafta İstanbul'a gittiydin. Bize biraz oraları anlat. Bizim takım son maçı kazandıydı ama yine de şampiyon olamadı. Pazardan epeyce sebze aldıydık ama hepsini tüketmişiz. Bu metni daha önce okuduydunuz değil mi? Sevgili dinleyenlerimiz, gördüydüm, gittiydin, kazandıydı, aldıydık, okuduydunuz sözcüklerinde yer alan, dıydı, diydi ikini ölçünlü Türkçe'de yani Söyle işte kullanmamaktayız. Programın başında da belirttiğimiz gibi dil bilgisi kuralı olarak Türkçede dıdı, didi eki yer almakta. Şimdi yapacağımız konuşmayı belirli geçmiş zaman hikayesinin Cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Çalı kuşu. Merhaba Ali, nasılsın? Merhaba Selim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nereden geliyorsun? Kitapçıdan geliyorum. Birkaç tane kitap beğendiydim, onları aldım. Kitaplarına bakabilir miyim? Elbette bakabilirsin. Demek Peyami Safa'nın kitaplarını aldın. Ben de daha önce pek çok romanını okuduydum. Çok akıcı bir üslubu var. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Reşat Nuri'nin kitaplarını da tavsiye ederim. Özellikle de çalı kuşunu. Tavsiyen için sağ ol. Erol Hoca okurken görmüştüm. Mutlaka okuyacağım. Ben seni daha fazla tutmayayım. Estağfurullah. Sohbetin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de zevk aldım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi okuyacağımız metni de belirli geçmiş zaman hikayesinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Babamın Verdiği Ceza Bir yaz günüydü. Galiba Temmuz ayıydı. Teyzemin Kanlıca'da oturan kızı, küçük oğlu Ali ile beraber bize misafir gelmişti. Büyükler ninemin odasına çekildiler. İki üç yaş kadar küçüğüm Ali ile ben de soluğu dost doğru selamlıkta aldık. Vapur iskelesi bitişik, deniz önümde, bana karışacak kimseler uzak. Bahçe her yaramazlığa müsait, havuzun içi kırmızı balık dolu. Bana olta verecek, yem hazırlayacak. Emirlerimi dinleyecek kayıkçı uçak hep orada. Haremde ne işim var benim? Gel seninle denizden su çekip boşaltalım Ali. Annesi biraz evvel tertemiz, güller gibi giydirdiydi ama kimin umrunda? Merdiven altında iki boş ilaç şişesi, dolapta bir yumak sicim bulduk. Hadi deniz kenarına. Aman yarabbi, boş şişenin suya batarken gulu gulu diye verdiği ses. O ne keyifli şey. Hangi eğlencede bu tat var? Kendimizden adeta geçmiş bir halde bir saat, bir buçuk saat bununla eğlendik, oyalandık. Şişelerimiz dolup boşaldıkça etrafımız, üstümüz başımız gerçi çamur içinde kalıyor fakat sevincimize de son olmuyordu. Nihayet bu oyundan usandık. Canımız balık tutmak istedi. Babam olta takımını sakladıydı. Dört dönüp her yeri araştırdığımız halde olta takımını ele geçiremedik. Derken bir aralık vapur geldi, iskeleye yanaştı. Manevra esnasında dümenin bembeyaz köpürttüğü suları seyrettik. O da bitti. Vapur çıkaracağı yolcuyu çıkardı, binecekleri bindirmişti. Memurla beraber biz de tamam diye bağırdık. Vapur da düdük çalıp iskeleden ayrıldı. O aralık gözlerimiz orada duran simitçinin tablasına ilişti. Üst üste istif edilmiş çörekler, gevrekler, şekerli şekersiz simitler ne güzel ne iştah verici bir manzaraydı. Her ikimiz de yutkunarak elimizde olmadan bakıştık. Her ikimizin bakışlarında aynı arzu okunuyordu. Birimiz üşermeyip de hareme kadar gitse istediğimiz parayı elbette alırdı. Bundan önce hiçbir isteğim ne babam ne ninem tarafından reddedilmediydi. Olduğumuz yerden kalkıp da içeriye kadar gitmeye mi üşendik ne oldu? Yoksa insanların kötülüğe karşı tabi meyli mi benim 6 yıllık varlığıma muhakememe galip geldi. Simitçi tablayı tenha iskelenin üzerinde bırakıvermiş, öteki vapur zamanına kadar orada beklemektense kahveye gittiydi. Teyzemin oğluna Ali dedim. Bak tablanın başında kimseler yok. Hadi simit çalıp yiyelim. Yavaşça iskeleye açılan sokak kapısından çıkıp sağa sola bir göz attık. Civarda bizi görebilecek kimse yok. Her taraf tenha. Hadi Ali. Çocuk. Benim kendisini itmemle koştu, elini rastgele tabloya uzattı. Mini mini avucunun alabileceği kadar simitle geri geldi. İkimiz de heyecandan tıkanacak gibiydik. İşlediğimiz suçun dehşeti elimizde olmadan içimize korku, yüreğimize çarpıntı veriyordu. Çaldığımız simidi kapıyı kapattıktan sonra orada bahçede yiyebilirdik. Kimsecikler görmezdi. Ama hayır... Saklanmak ihtiyacı duyduk. Odada kanepenin altına girdik ve artık tamamıyla şuursuz bir hırs ve iştahla çalınmış simitleri atıştırmaya koyulduk. Aradan henüz iki dakika geçmiş. Herhalde simitler bitmediydi. Oda kapısı açıldı. Bizi arayan babamın sesi duyuldu. Nerede bu çocuklar? Eyvahlar olsun. O anda yer yarılıp içine girmek istedim. Şaşkınlıkla ufacık ayağımı Kanepeden dışarıya uzatmışım. Babacığım gördü. Kanepenin altında ne işiniz var bakayım? Oldu mu bize olanlar? Aynı zamanda bir el kanepeyi tuttu kaldırdı. O simitler nereden çıktı? Hı? Söylesene, kim verdi o simitleri size? Bu sorunun cevabını bizim vermemize gerek var mı? İşin gerçeği durumumuzdan belli. Lakin tuhaf şey. Ne dayak var ne azar. Ben bu sessizliği babamda ömrüm boyunca görmediydim. Yaptığım iş zararsız şey mi acaba? Ertesi sabah her zamanki gibi iki kardeş... ...babamızla kıra çıkıp bir gezinti yapmaya hazırlandık. Kapıdan çıktık, İstinye koyuna doğru yürümeye başladık. Ben pek neşeliydim. Kırda koşacak, oynayacak, parlak kanatlı böcekler toplayacaktım. Gazinonun önüne gelince... Yüreğim hop etti. Bizim simitçi tablasını sokağın ortasına koymuş, kendi de gazinoda nargile içiyordu. Ayaklarımın birbirine dolaşmasına rağmen önüme bakarak oradan geçecektim. Babam durdu, beni eliyle yanına çağırdı ve cebinden çıkardığı parayı bana uzatarak ''Bunu al, şu adama götür.'' dedi. ''Dün senden habersiz tabladan aldığım dört tane simidin parasıdır.'' de, ''Ver.'' Götürdüm, verdim. Fakat nasıl götürüp nasıl verdiğimi ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o günden sonra benim malım olmayan eşyaya bir daha el sürmedim.'' Şimdi de okuduğumuz metinde geçen belirli geçmiş zamanın hikayesinin kullanıldığı cümleleri tekrar etmeden önce dıydı, diydi ekinin işte kullanılmadığını ama dil bilgisi kuralı olarak Türkçe'de yer aldığını belirtelim. Annesi biraz evvel tertemiz, güller gibi giydirdiydi ama kimin umrunda? Babam olta takımını sakladıydı. Bundan önce hiçbir isteğim ne babam ne de ninem tarafından reddedilmediydi. Simitçe, tablayı tenha iskelenin üzerinde bırakıvermiş, öteki vapur zamanına kadar orada beklemektense kahveye gittiydi. Aradan henüz iki dakika geçmiş. Herhalde simitler bitmediydi. Ben bu sessizliği babamda ömrüm boyunca görmediydim. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.